Bismillahirrahmanirrahim. İnşururun senaveni seyyiat amaline. Ma iyettallahu fala mudillalah la ilahe abduhu habibuhu Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz bölünmek, parçalanmak, ayrılığa düşmek, uzaklaşmak, coğrafyaya değiştirmek, düşmanlık etmek ...ve savaşmak, birbirini öldürmek. Bütün bu başlıklar Şeyhül İslam İbni Teymiye Raymullah'ın koyduğu başlıklar. Bakınız bir bölünüp parçalanma ta ki birini öldürmeye kadar gidebilecek kim ve düşmanlığa sebep oluyor. Bölünmek, parçalanmak, ayrılmak, itilafa düşmek, ayrılmak, coğrafyayı değişmek, savaşmak ve öldürmek. Bir bölünmenin sonucu savaşmak ve öldürmeye kadar gidiyor. Bu illa çevremizde bulunduğumuz düşündüğümüz toplulukta illa birebir böyle olacak diye bir kural yok ama mutlaka bunun sonucunda bu sonuca ulaşan toplulukların olabileceği mümkün. Bunu Cemel vakası ve Sıfın vakasından da e, tarihsel olarak biliyoruz. Değerli kardeşlerim, bu bölünüp parçalanma, ayrılığa düşme, insanın yapısında olan, nefsinde olan bir şey. Bunda illa birinin suçlu, birinin suçsuz şeklinde değil. İli değerli alimler, müştehidler, bizim selefimiz, sahabe, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, bunun tehlikesini bize haber vermek için, bu tehlikeden ümmetini korumak için, Kur'an'da ve sünnette bunu çokça zikretmiş. Bu tür tehlikelere karşı korunmamızı, tebdirli davranmamızı İslam bize öngörmüştür. Değerli kardeşlerim, bölünme, parçalanma, rekabete düşüp ayrılma illa dini meselelerde olmuyor. Hem dini meselelerde hem de dünyeli meselelerde bu mümkün. Dini meseleleri aldığımızda bunu açıkça bir delille, Şeyhül İslam kitabında şu ayeti delil getiriyor. Sakın kendilerin açık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onları büyük bir azap bekliyor. Kur'an'da belirtildiği gibi daha önce de zikredilen ayetten sapmanın katakolüsüne giren ayrılma, bölünme, fırkalaşma, dağılma, hatta coğrafya değiştirme konuları hem dini hem de dünyevi meselelerde oluyor. Dünyevi meselelerin başında da mevki, makam, görev isteği, görevi ehline vermemek, işi ehline vermemekten kaynaklanıyor. Bunlar da bölünmenin, parçalanmanın, dağılmanın, ayrılmanın, ihtilafa düşmenin birbirinden ayrılarak duşmanlık etmenin sebeplerinden değerli kardeşlerim. Bundan dolayı İslam dini bununla beraber bu olayın bizden önceki kitap eline, müşriklere benzeme olarak İbn-i Teymi açıklıyor. Şimdi bölünme, parçalanma bunun zararlarından ne ade bir de bu amelin bu uygulamanın bizden önceki ümmetlerin ameli Sözaba uğrayan sapıkların ameli olduğunu İslam bize haber veriyor ve bundan sakınmamızı istiyor değerli kardeşlerim. Ayette dediği gibi sakın kendilerini apaçık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar onlar için büyük bir azap vardır. Bunu Şeyhül İslam e, dünyevi ya yani uhrevi ahireti meselelerde dini meselelerde olduğunu zikrediyor. Ben sizin önünüzden size örnek olmaya gönderildim. <gülüyor> Vallahi sizin hakkınızda korktuğum şey benden sonra Allah'a ortak koşmak değil. Tevhidi anladıktan sonra ortak koşmak, şirk koşmak mümkün değil. Fakat sizin için korktuğum şey dünyalık meselelerde mal konusunda Birbirinizin kellesini vuran kafirlere benzeyeceksiniz diyor. Bakın birinci ayette açık deliller geldikten sonra bölünüp parçalıp, parçalanıp kafirler gibi olmayın. Onlara acıklı bir azap var. Bu hadisi şerifte de ben sizin için sizden korktuğum şey işte şirk değildir diyor. Dünyalık meselelerde birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmanızdır diyor. Bu hadisi de Şeyhul İslam Dünyalık meselelerle bölünme, parçalanma, ayrılığa düşme, rekabet etme Bundan dolayı coğrafi değiştirme, mekan değiştirme, yer değiştirme Bunun neticesinde düşmanlık etme, düşmanlığın neticesinde de kardeşinin kafasını vurma Veya şeytan aleyhine kişiye bu kadar haz verir Yine diyor ki böyle duruma düşen bir kişi Kardeşi için diyor, onun söylediği söz dünyadaki en acı sözüdür. Ondan duyduğu acı ve nefreti bir kafir ve müşrikten duymaz diyor, subhanallah. Yani şeytan ayette de dediği gibi benim cennetten çıkmama sebep olan Adem oğlunun önünden, arkasından, sağından, solundan geleceğim. Birkaç gün önce bir kardeşimiz bir on milyon meselesinden dolayı bir kardeşinin kendisine uğramadığını söyledi. Bakınız o kardeşin belki çok büyük rakamlarda olabilecek bir şeyi dahi önemsememezken basit bir rakamı bile şeytan kullanarak o kardeşi o kardeşten ayırmaya sebep olmaya gayret ediyor değerli kardeşlerim. Ve konumuzun muhtasar olarak gitmesini düşündüğümüzden dolayı bu konuyla varit olan delillerin hepsini bir araya getirmeden birkaç tanesiyle yetinmeyi uygun gördük. Müslim'de yine rivayet edilen bir hadisi şeriften Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizin benden sonra dünyalık meselelerde şeytan sizden ümidini kesmedi. Şirkten ümidini kesti. Size şirk koşturmayacaktır ama dünyalık meselelerde hala sizin için ümitlidir diyor. Bir başka rivayette Benden sonra sizin hesabınıza korktuğum şeylerden biri de önünüzde açılacak olan dünya nimetleri ve ziynetidir. Siz bundan dolayı ayrılığa düşeceksiniz. Bu sizi bölüp parçalayacak. Değerli kardeşlerim, iş yapan kardeşlerim veya bir başka kardeş ile bir arada bulunan iş icabı veya komşuluk icabı bakınız şeytanın en fazla girdiği Dünyalık meselelerdir. Dünyalık meselelerde de nefis, kibir, makam, mevki, yönetme isteği, yönetilmeme düşüncesi, işi ehline vermek, işi ehline vermemek, mal, eş, dost, bağ, bahçede bunların içine girer değerli kardeşlerim. Yani dini meselelerdeki ihtilaf olduğu ve şeytanın etkili olduğu kadar Dünyevi meselelerde şeytan aynı şekilde etkili olabileceğini İslam bizi uyarıyor ve bundan korunmamızı istiyor. Değerli kardeşlerim, bu konuda ama dünyevi meselelerde ama dini meselelerde ihtilafı, tefrîkayı dinimiz zennetmiş, bundan şiddetle sakınmamızı, kaçınmamızı emretmiştir. Çünkü bu Yahudi ve Hristiyanlara benzeme temayülüdür. Ayrılmak, bölünmek, parçalanmak, Allah göstermesin, müşriklerin amelidir. İslam bizi bundan şiddetli bir şekilde sakındırmıştır. <gülüyor> Ey Muhammed! Fırka fırka olup dinlerini parçalayanlarla senin hiçbir ilişkin olamaz. Onların işi Allah'a kalmıştır. Yaptıklarını mutlaka onlara soracaktır. Enfa 159 Allah Nuh'a buyurduğu şeyleri Size de din olarak buyurdu. Ey Muhammed, sana vahiy ettik İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da buyurduk. Dine bağlı kalın. onda da ayrılığa düşmeyin. Tutpereslerin çağrıldığı şeyler gibi çağrılmayın. Birbirinizin arkasından bu bölümü tefsirinde geliyor. Kuyunuzu kazmayın. Şura 13. Dinlerini parçaladılar bölük bölük oldu. Ayrıldılar. Her parti ve hizip de kendi grubuyla övündü. Rum 32. Bu ayeti kerimenin tefsirinde, Şeyhul İslam Sıratül müstakimde diyor ki aynı davada aynı menhecde aynı harekette olan iki insan bile ihtilafa düşüp bölünür. Bunun bu bölünmeyi, bu ihtilafa düşmeyi e, ileriye götürüp İlişkilerini kesmemeleri lazım. Tıpkı şunun gibi diyor. ayeti i kerimede falan yere varın denildiğinde aynı grup sahabe bir kısmı hurma ağaçların üzerlerinden atlayarak varılması gereken yere koşuyor. Bir kısmı da sazlıkları ve hurmalıkları keserek gidiyor. Görüldüğü gibi aynı grup, aynı ekol, aynı menhecin içerisinde insanlar birisi at üzerlerinden atlayarak gidiyor bir kısmı da keserek gidiyor. Bunu İslam çok fazla tehlikeli görmemiş. Bunları daha sonraki bölümlerde ıslahla düzelebileceğini söylemiştir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlara büyük bir azap vardır. Değerli kardeşlerim Ali İmran suresi 105'te de kendilerine apaçık deliller geldikten sonra. Değerli kardeşlerim ihtilaf delilden sonra oluyor. İhtilaf... Delilden sonra oluyor. Değilse görüşle olsa onun görüşü ona onun görüşü ona. Bunlar birbirine ihtilaf etmiş olur ki insanın iki insanın birbirine ihtilafında çok fazla tehlike olmaz. Ama Allah'ın dinine ihtilaf getirilen bir belgeye bir delile ihtilafsa Allah göstermesin. Apaçık deliller geldikten sonra İhtilafa düşüp parçalananlar gibi O kafirler gibi olmayın diyor Ali İmran ayet 105 Ve topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın Ondan ayrılmayın Ali İmran 103 Enfal 46 Değerli kardeşlerim İnsanlar tek bir ümmetten başka bir şey değillerdi Sonradan ayrılığa düştüler Eğer Allah'u Azze ve Celle Önceden bir ahdi olmasa, sözü olmasa bu ayrılığa düştükleri meselede Allah aralarına hükmederdi. Ve hiçbirisi de diyor sağlam kalmazdı, hepsi ziyan uğralardı. Bizden önceki ümmetleri düşünün, işledikleri kusurlardan, hatalardan, günahlardan dolayı hemen bir bela kuşatırdı. Bizimse Allah'u Azza ve Celle'nin bize bir rahmeti söz vermiş bize. İşle, birinin işlediği bir topluluğun işlediği belli hatalardan dolayı topluca üzerimize azap inmiyor ve Allahu Azze ve bunu vaat etmiş oluyor Yunus 19 kendi aralarında hizip hizip bölündü parçalandılar değerli kardeşlerim Rabbimiz nefsimizin şerrinden hepimizi korusun kendi nefsimiz bize en yakın olan kardeşimizin nefsi haftada bir saat bize zarar verir en zararlı kardeşin bile haftada bir saat sana zarar verir. Ama senin nefsin 24 saat 7 gün seninle değerli kardeşler. Onun için zarar verecek kardeşinin bir saatlik nefsinin verdiği zararı düşünerek 24 saat önlü boyu seninle olan nefsini sakın unutma. Ona hak etmediği gazabı göstererek ayrılığına sebep olma. Kendileri aralarında bölündüler, parça parça oldular, ayrılığa düştüler. Büyük günü düşünmezler mi? Değerli kardeşlerim, bu din Allah'ın, bu kitap Allah'ın, İslam Allah'ın nimeti. Bizim çıkarabileceğimiz en ufak bir fitne, bölünme, parçalanma, Allah'ın dinine verebileceği zararı düşünüyor musunuz? Sizden sonraki kardeşleriniz için açabilecek çığırı düşünmek gerekmez mi? Bundan dolayı da kıyamet günü vay onların haline diyor. Allah göstermesin onun için elimizden, dilimizden, hal ve hareketlerimizden Allah'ın dinine ayrılık olabilecek, bölünmeye sebep olabilecek gayri İslam'ı delilsiz ve mesnetsiz davranışlara dikkat etmek gerekiyor. Hatta düşman olduğumuz topluluğa karşı bile bu adaleti koymamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Aralarında çıkan hizipler, gruplar birbiriyle ihtilafa düştüler değerli kardeşlerim. Acı bir gün azabından vay o zalimlerin haline ihtilafa düşmek bu ayetin tefsirinde zulmün en üst seviyesidir. Şirkten sonraki zulmün en üst seviyesi ihtilafa düşmek. Ben Hüseyin'le ihtilaf ettim. Burada bitmiyor ki. Neyi ihtilaf ettin? Dini. Din ihtilaf malzemesidir. İhtilaf kimin amelidir? Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin amelidir. Peki Allah bundan sakınmamızı emretmiyor mu Kur'an'da? Bakara 176. Ebu Hüreyra e radıyallahu anh rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala sizin için üç şeyden razı olur, Sizin için üç şeyi de çirkin görür. Kendisine hiçbir şey ortak koşmamanız, hepinizin topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılmanız ve fırka fırka olup bölünüp parçalanmamızdan parçalanmamanızdan razı olur. Müslim 5. Cilt 1715 değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kumun üzerine bir çizgi çizdi. Bundan sonra yanlarına da 72 tane çizgi çizdi. Bu benim dost doğru yolumdur. Bu Sıratil Nuslakim yoludur. Bundan sonra 72 tane grup daha çıkacak. Her birinin başında bir alim oturacak. Her birisi kendisine sesleyecek. Sakın bundan ayrılmayın diyor. Ve İbn-i Rahimullah bu hadisin akabinde şöyle diyor. Müslüman olsun... Alim olsun ve dini bir bütün insan olsun. İhtilaf bunların arasında vuku olur. Bunlar hepsi kendisine davet eder. Hepsi kendi grubuyla övünür. Oysa ki bunu aşmanın tek sebebi, tek yolu iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Bir münker görüldüğünde buğz edilmesidir. Bu baban da olsa, düşmanlık ettiğin biri de olsa... İliyan emredip kötülükten sakındıracaksın. Günah işlediğinde, kötülük yaptığında da buz edeceksin. İşte bu bölünüp parçalanmanın önündeki en büyük engeldir. Darimi değerli kardeşlerim. Candan bin Abdullah Radiyallahu Teala şöyle buyurmuştu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an üzerinde kalplerimiz ülfet ettiğince, sulkünet bulduğunda onu okuyunuz. Onun üzerinde ayrılığa düşerseniz biliniz ki şeytan aranızı ayrılmıştır, oradan dağılırız diyor. Kur'an'ın üzerinde ayrılığa, ihtilafa tartışmaya düştüğünüzde şeytan aranıza talip etmiştir, oradan kalkınıp dağılınız. Çünkü kalpleriniz birbirinden ayrılmıştır. Sahil Buhari 16. ciddi. Ah bin Malik radiyallahu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldı. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si ateştedir, birisi kurtulacak diyor. Değerli kardeşlerim, bu konuda 72'nin ateşte kalması Yahudi ve Hristiyanlar gibi ebedi mi yoksa kefaretli mi bu konuda ilim ehlinden farklı görüşler vardı. Şeyhul İslam'ın bu konudaki görüşleri ve getirdiği deliller şunlardır. Denilir ki başlıyor sözü bazı insanlar derler ki bu ihtilafa düşen 73 grup illa Yahudi ve Hristiyanlar gibi değildir. Bu yanlış bir kanaattir der. Ve şöyle der Allah Resulü Selam Vesselam buyuruyor ki Bakın delil sunduğundan dolayı Bu düşüncesi nasla yani delile dayalı oluyor Benden sonra ümmetimin içinde 63 tane sahte peygamber gelecek Kimin içinde gelecekmiş? Ümmetin içinde Benim ümmetimin 72 gruptan bir grubu Davalit üzere olan bir grubunun özelliği neymiş? Sahte peygamberlik ilan edecekmiş. Yine Allah'ın Resulü benim ümmetimden bir grup puta tapanlar gibi olacak diyor. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam benim ümmetimden bir grup imanlarına şirki bulaştırırlar diyor. Ayeti okuyor. Demek ki yine nasıl tespit edilmeli? Evet ebedi Sahte peygamberlik ilan eden ebedi ateşte kalmaz mı? İmanına şirki bulaştıran ebedi kalmaz mı? Kuta tapan ebedi kalmaz mı? Demek ki bu ümmetin o 72 gruptan ebedi kalacak olanlar da olabilir. Kefaretli yanıp çıkanlar da olabilir. Bunlar da yine nasla tek tek ayırt edilmeli. Ama bizim burada üzerimize düşen şudur değerli kardeşlerim. Kurtuluşa erecek grubun vasıflarını öğrenmek. Çünkü sahabe... Kurtuluşa erecek kimlerdir ey Allah Resulü diyor. Biz 73 batılı 72 batılı öğrenme yerine hak üzerine olan fırkayın naciyeyi yani kurtulacak topluluğun vasıflarını öğrenme zorunlu, zorunluğumuz var. Ama bununla beraber de o 72 grubun ve Yahudilerin bazı özelliklerini anlatmıştır ki İslam biz onların o hatalarına düşmeyelim değerli kardeşlerim İbn-i cilt 3.992 numaralı sayfa. Ebu İrera radıyallahu şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz kendisinden önce, öncekilerinin yoluna, kulacı kulacına, arşını arşınına ve adımı adımına uyacaksınız. Hatta onlar bir kelerin deliğine girse bile siz de o deliğe gireceksiniz. Bunun üzerine sahabe ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mıdır? resul Ekrem evet bundan başka kim olabilir ki diyor. Demek ki bu ümmetin özelliklerinden, vasıflarından ki mukaddim olarak o girişini yaptığımız şey, itilafa düşmenin sebepleri, bölünüp parçalanmanın getirdikleri ayrılık, tefrika, gruplaşmalar, rekabet etme ve ayrılma, derde değiştirme ve savaş açma, kafasını koparma, bu özellikler kimin vasıflarıymış değerli kardeşlerim? Yahudi ve Hristiyanların vasıflarıymış. İhtilaba düşmen ayrı bir bela, onlara muhalefetle emrolunmuşken, onlara muhalefet etmeden, onları taklit, taklit etmen, onlara tabi olman da ayrı bir bela. Allah korusun. İbn-i 10. cilt. Ebu Hürer radiyallahu şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim itaatten çıkar ve topluluktan ayrılır. Her kim itaatten çıkıp topluluktan ayrılırsa, topluluktan ayrıldığı hal üzere ölürse o kişi cahiliye ölümü üzere ölür. O kişiye benim ne şefaatim vaciptir ne de müminlerin şahadeti. Müslim 6. cilt 1848 Zeyn-i şöyle demiştir Ben Arefece radıyallahu'ndan şöyle işittim Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim Şu muhakkak ki istikbalde bir takım fitneler olacak Ve işler zuhur edecek Her kim bu ümmetin işi birlik ve beraberlik halinde iken Onu fırka fırka bölünmek, bölmek ister ve her nerede olursa olsun onun kafasını koparın. Çünkü o kişi bir fitnecidir ve ümmete zarar verir. Hadisi tekrar okuyalım. Zeyd İbn Ekra anh, Ben Affa radıyallahu anh'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İleride bir takım şeyler olacaktır. Bu şeylerden birisi de ümmetin belli gruplar, belli toplulukların işi birlik beraberlik hali üzere devam edecek. Böyle bir durumda iken birisi çıkıp bu istikrarı bozar, fırka fırka bölmek ister, ayrılığa düşürmek isterse o bir tefrikacıdır. Dinen onun kafası koparılır. Tabi İslam bunu bizlere fertlere vermiyor. Bu şer'i bir yönetimde mümkündür. Bunun da tabi tövbesi teklif edilir mi edilmez mi diye şeyler vardır ama Alimlerden bu insana da tövbe teklif edileceğine deliller vardır. Hadis Müslim 6. cilt 1852 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Benden sonra yaşayanlar çok ayrılık ve ihtilaflar görecek. O zaman benim ve benden sonraki Hulafayi Raşid'in yoluna sımsıkı sarılın. Ona yapışın sımsıkı sarılın. Aman sonradan çıkan şeylere bidatlara sarılmayın. Kendi görüşlerinizi de Dil edinmeyin. Tirmizi i̇bn Ebu Davut değerli kardeşlerim. İbrahim bin Hüseyin radıyallahu şöyle demiştir. Bize Ah radıyallahu anh Muaz bin Cebel'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şeytan sürüden ayrılıp uzaklaşan koyunu nasıl kaparsa e, kurt, şeytanda Cemaatten ayrılanı öyle kapar. Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişiden uzak, üç kişiden daha uzak, topluluktan kopuktur diyor. Daha uzaktadır diyor. Çünkü Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın rahmeti cemaattedir diye hadisi şeriflerde var. Ebu Ümmem'e radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hazreti Peygamber bir kavmin hidayetine ancak... Cedelleşme sebebiyle hidayetten ayrılırlar. Allah bir kavime hidayet verdikten sonra Allah o kavimden hidayeti çekip almaz. Fakat aralarındaki bayilik, çekememezlik yüzünden itilafa düşerler. Tartışıp münakaşa ederler. Ve din aslından uzak kalırlar. Kitaptan uzak kalırlar. Allah onların kalplerinin üzerine mühür koyar. Kur'an'dan uzak kaldıklarından dolayı da Allah onların üzerinden hidayeti çekip alır diyor. Acün'ün şeria sayfa 54. Değerli kardeşlerim, şimdi ayrılığın zemmi, ihtilafın zemminden bahsettik. Peki, bozulma nasıl olur? İkinci ve çok kısa bir başlıkta, değerli kardeşlerim, iyi davranışla tekrar bu inşa edilir mi? Yine bunlar, Şeyhül İslam İbni Teymiye'nin başlıkları. Bozulmanın başlangıcı. Bu ümmetin içinde bazı kişiler hatta alim ve dindar kişiler. Şundan dolayı bozulurlar diyor. Bakın değerli kardeşlerim. Bu konuda iki cilt kitap yazmış İlim Ve bu konuda cilt cilt kitaplar var. Demek ki ümmetin önündeki en büyük engel ve sorun bunlar. Bu ümmetin içinde bazı bozulmalar başlar. Hatta alim ve Dindar olan insanlar bile bu kavramdan çok insan kendisini alıkoyamaz bundan dolayıdır ki bu ümmetin işi birlik beraberlikte iken ileri gider bozulma ve ayrılık başladığında bu ümmetin işi gerilemeye başlar bu gerilemeyle de Allah kafirleri ve dinsizleri onların başına musallat eder bu insanlar bunlarla uğraşmaktan Artık dinlerini yaşamaya ve ileriye taşımaya fırsat bulamazlar. Bununla beraber her şey bitmiş değildir. Fakat bu konuda atılması gereken adımlar atılmalı, bu konuda tedbirler alınmalıdır. Bundan dolayı şu kıssa bu konuda bize iyi bir haberdir. Bizden önceki ümmetlerden yani Yahudilerden bir topluluk, bozulmayı anlatıyor. Neden bozulma başlamış? Bir topluluk, İsrail oğullarından bir topluluk Kit Allah'ın kitabından, Tevrat'tan uzak kaldılar. Kitabı okumamaya başladılar. Kitabı okumadığında, okumadıklarında bundan dolayı da içindekileriyle amel etmek onlara zor geldi. Kitabı okutmaz, okumasan, kalbin kitapla, zikirle huzuru bulmazsa Allah'ın nuru onunla dolmazsa onu okuyup onunla kalbin nurlanmasa onun amellerini nasıl taşırsın? Cılız bir vücut sahibinin 100 kiloluk bir yükü taşıdığını düşünün. Bu vücut o 100 kiloyu nasıl taşır? Allah'ın kitabını okumadan onunla kalbini nurlandırmadan o kitabın hükümlerini taşımak mümkün değil. Değerli kardeşlerim bozulmanın başlangıcı neymiş? Kitabı okumama, Allah'ın kitabıyla ne kadar iştigal ediyoruz günlük hayatımızda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanılmıyorsam 17 ayet diyor. Her kim günde 17 ayet okumasa o günü gaflet olarak geçirir diyor. Ve gafletse kalbi mühürler. Neyse İsrailoğulların kıssasına dönelim. Bunlar amel etmeye güç yetiremediler ve zor Zor geldi. İleri gelenler toplandılar, dediler ki biz bu kitapla ameli değil, bizim amelimize göre bu kitabı değiştirelim, tehlil edelim, yorumlayalım. Zaman zaman şeytan bize de bu vesveseleri veriyor mu? Allah'ın ayette zikrettiğim değil, anladığımızı anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın mesajını bir başka tarafından aldığımızda, başkası tarafından bize aktarıldığında bize zor geliyor. Ve bu zorluk onların kitabı tevil etme, değiştirmeye sevk ediyor değerli kardeşler. Oturuyorlar amellerine göre bir kitap hazırlıyorlar. Diyorlar ki askerlerine bu kitabı veriyorlar. Git bütün topluluğa bunu kabullendirin. Sonra bilgin birisi çıkıp diyor ki buna gerek yok. Falan alim var gidin bu kitabı ona doğrultturun doğrulattırın o alim bunu doğrular kabullenir tasdik ederse bütün halk tasdik eder neticede bu ilim ehlinin çevresinde birkaç kişi var bunların haberi bu ilim ehline geliyor ilim ehli alıyor bir boynuz ve sağlam yazı unsuru hak olan Tevrat'ı yazıyor boynuzun içine koyuyor boynuzu da boynuna asıyor Derken bir gün bu tahripçi bozguncu gazaba uğrayan bu topluluğun adamları gelip bu alime şu kitabı tasdik et doğrula derler. Daha önceden bunun haberini aldığı için tasdik etmeyenler öldürüleceği haberini aldığı için elini göğsüne koyar ben şu kitabı tasdik ediyorum der. Bir süre sonra bu ilim ehli alim ölür. Yanındaki birkaç adam der ki Bizim bu alimimiz bu kitabı tasdiklemedi. Bunun içinde muhakkak ki batıl dolu. Ama tasdik derken elini göğsüne koydu. Gidip bu ilim ehelinin kabrini açarlar değerli kardeşlerim. Boynundaki boynuzu alıp açtıklarında hak Tevrat yazılı bulurlar. Ve bununla amel ederler. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldı. Yetmişi ateşte biri kurtuldu. İbni Kesir Rahimullah diyor ki ve İbni Teymiye buradan naklediyor. O kurtuluşa eren topluluk onlardır diyor. O boynuza tabi. Bozulan topluluksa kitaptan uzaklaşıp bu sefer kitabı kendi anlayışlarına göre yorumlamayla başlamıştır diyor. Oysa ki her kim Rabbinin kitabını okursa Allah ona nur verir. Dinde onu anlayış sahibi kılar. Zoru kolaylaştırır, uzağı yakınlaştırır. Her kim Rabbinin kitabıyla iştigal ederse Allah ona kendi korkusunu kalbine koyar. Kendisinin korkusunu taşıyan kalpse melekler ve topluluklar tarafından sevilir. Allah onun kalbini nur ile destekler diyor. Demek ki değerli kardeşler Allah'ın kitabından, Resul'un sünnetinden uzaklaşmak bozulmanın başlangıcı. Bundan sonra da Allah göstermesin frenler tutmuyor. Hepimiz kendi nefsimizde bunu kontrol edelim. Okuduğumuz zaman, imanımız arttığı zaman bazı meseleler küçük gelip rahat aşarız. Okuyup kitapla meşgul olmadığımız zamansa bazı çok küçük imtihanlar bile bize büyük gelir ve bunu aşmakta zorlanırız değerli kardeşlerim. Bu anlattığım kısa kısa İbnü Teymiyye'nin Sıratül Müstakim 159. sayfa değerli kardeşlerim. Sıratül Müstakim 1. cilt 157'den başlıyor 160'a kadar devam ediyor. Değerli kardeşlerim, bundan sonra da nasıl düzelilir? İyi davranış nasıl elde edilerek kazan yani elde edilmiş kötü anlayış, kötü davranış nasıl ortadan kaldırılır? Bu babda yine Sıratil Müstakim'in 118. sayfasında İyi davranış nasıl elde edilir? Başlığı bu. Bilinmek gerekir ki içerisinde yaşadığımız bu durum, bu düzen muhatah ki kendisiyle beraber imtihanları iyiliği ve kötülüğü beraber getirir. Hayat böyle. Bunların tüyünün aşılabilmesi birincisi gerek ki kendi davranışını düzeltmek kendi amelini kitap ve sünnete uygulamak duygularından ve düşüncelerinden arınmış olarak Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine bağlanmak iyiliği emredip kötülükten sakınmakla iyi davranış başlar. Kişi bunu nefsinde hissettirir ve bunun devamı ailesine ve topluma sirayet eder. Değerli kardeşlerim ıslah ancak kitap sünnetle olur. Bu hem nefisle hem de toplumla böyledir. Kitap sünnet bidatları hurafaları, din adına sonradan sokulan şeyleri ıslahdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bidatın girdiği yerden sünnet çıkar, sünnet terk eder. Sünnetin girdiği yerden de bidat terk eder. Demek ki ıslah sünnetle, Kur'an'la olmalı. Bunu fert nefsinde yaşayarak başlamalı. Ailesine ve çevresine yansıtmalı. İkincisi ise mümkün olduğu oranda başkalarına kitap ve sünneti anlatmak fakat bunu sözlü yazılı ve yaşantıyla yapmak bu da İslam'ın ikinci merhalesi ve etkili merhalesidir bunu yaparken de güzel ahlaklı sabırlı ve ispat eder durumda olmalıdır demek ki yaşayacağız neyi kitabı sünneti şimdi bütün amellerini düşün kitap sünnete dayalı delilleriyle biliyorsan Fırkacının ve tefrikacının dirisi seni güzel ve yaldızlı sözlerle başka şeye davet ettiğinde şüpheye düşer misin? Çünkü sen amelinin hangi delile dayalı olduğunu biliyorsundur. Sen kitap sünnetle ıslah eder ol olduğun gibi kendini bunu ikinci merhale olarak da toplumu da bununla ıslah etmelisin. Toplumların ıslahı da böyle başlar değil. Bu konuda da. 18. sayfadan 121. sayfaya kadar da nasıl ıslah olur bozulmuş topluluk tekrar nasıl inşa edilir bu anlatılıyor ve elhamdülillahi rabbil alemin bu mevzuda veya bundan farklı mevzularda sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorabilirsiniz buyurun İlgin şimdi e, Türkiye'de malum birçok grup cemaat var farklı anlayışlar var sormak istediğim tam olarak şu Şimdi farklı gruplarda, farklı cemaatlerde olan insanların e, İslamiyeti yorumlamasında e, hangi düşünceler, hadisler, ayet-i kerimelerde hangi düşünceler insanı şirke, e, ateşe, cehenneme yaklaştırır? Nelerden sakınmalıyız yani? Cemaatlerin farklı görüşleri var. Kimisi diyor ki şıhımın dediğinden çıkmam. Burada biz neye dikkat etmeliyiz yani? Hangi görüşler insanı ateşe yaklaştırır? Şimdi 73 gruptan bahsederken Yahudiler 72-1, Hristiyanlar 72, benim ümmetim 73 grup olacak diyor. Bunların birisi kurtulacak, 72'si ateştedir. Şimdi bu ateştedir grupların özelliklerine bakıyorsunuz. Bunlar kitaptan sünnetten ayrı kopuk insanlar. E, görüş ve e, düşüncelerini din edinen veya değer verdiklerini din adamlarını e, ilah edinen veya amelinin doğruluğunu yanlışlığını bilmeden bilgisizce amel eden veyahut da bununla beraber e, kinden nefretten riyadan arınmayan veya bunu bilmeyen insanlar veya kibirlenen insanlar ki bunların bu başlıkların hepsi Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette gazab ehlinin amelleri olduğu belirtiliyor. Mesela kibirlenenler, körü körüne atalarını taklit edenler, ya onlar batıl üzereyse gibi. Topluluğumuzda bu sorunlar, yani e, topluluğumuzda e, ıslahçılar bile ifsat edici olmuş. Islahçılar bile ifsat edici olmuş. Hadiste dediği gibi bir kumun üzerine dost bir çizgi çiziyor. 72 tane de yanlara çizgi çiziyor. Bu hazra sıratil mustakim yolun. Bundan sonra bu yolların başında her birinde bir alim, bir şeytan kılıklı alim oturur kendine sesler diyor. E, şu anda ıslah ediciler toplumumuzu ifsat ediyor. Bu da cehaletten dolayı, bilgisizlikten dolayı. İşte dediğimiz gibi ıslah ancak kitap sünnetle bunu yaşamakla ve bunu anlatmakla iyi emredip kötülükten sakındırmakla başlar. Bu toplumumuzda bu yok. Bir diğer yönü ise yine birçok grubun hastalığı kendilerinden başkasını hak yolda görmeyip, batıl olduklarını, batıl yolda olduklarını görüp, iyimser bir şekilde bakıp bir diyalog kuramama da ayrı bir sorun böyle yaptıklarında da ortak yönlerimizi göremiyoruz Allah bizi de ıslah etsin bizler de, de bazen zaman zaman bu tür şeyler oluyor insanların ortak yönlerini kullanarak hatalarını günahlarını, kusurlarını yanlış hal ve hareketlerini ıslah yoluna gitmemiz gerekiyor işte dediği gibi benim ümmetimden 63 tane sahte peygamber çıkmadıkça kıyamet kopmaz benim ümmetimden diyor bak benim ümmetimden kasıt din olarak İslam'ın, Rab olarak Allah'ın, Ebu olarak Hazreti Muhammed'ten razı gelen, sonradan gazaba uğrayanların yoluna suluk eden. Bir başka hadiste e, puta tapmadıkça diyor. Bir başka hadiste anasıyla ve kızıyla zina etmedikçe diyor. Demek ki bu ümmette bunların hepsi olacak. İşte bunları tek tek öğrenip e, hele hele mesela ilim ehline gören tevhitten sonra helak edici yedi büyük günahın öğrenilmesi, ezberlenmesi gerekiyor. Çünkü helak edici hem dünyada da hem ahirette de insanı ziyana uğratan, zarara uğratan dünyadaki amellerini iflas ettiren, ifsat eden davranışlar. Yedi tane helak edici büyük günah. E, bu helak edicinin başlığından kaldırdığında da on üç tane büyük günah. Ama bunların yedi tanesi helak edici büyük günah. E, diğerleri de Büyük günah, bilindiği gibi içki, kumar, zina. Bunları tevhikten ve şirkten sonra bunların öğrenilmesi gerekiyor. Evet. Hocam bir sohbetin en başından üstünde geçen Galatasaray'ı okudunuz ya bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benden sonra şirk ve Allah'a ortak koşma gibi yani ümmetimin bu tür şeylere düşmeyecek. Yalnız dünyalık şeyler için birbirine zarar verecekler. Yani. Halbuki şimdi baktığımız zaman biraz tersmiş gibi gözüküyor. Yani şimdi bir e, bunu bir, bir başka hadisle de şeyden e, Hicaz beldesinde bu şirkten ümidini kesmiş şeytan. Hicaz beldesinde. Mekke, Mekke ve Medine'de e, ümidini kesmiş. Başka bir hadiste de orayı söylüyor. Yani şeytanın şirkten ümidini kestiği yer neresi? Hicaz bölgesi. Yani öyle Başka bir hadiste var bunu böyle açıklayın zaten. Bu belde de, şey... bu bölgede ve sizin üzerinizde diyor. Şeytan şirk koş durmaktan ümidini kesti. Fakat dünyalık konula konusunda birbirinin kellesini vuracak kafirler gibi olacaksınız diyor. Allah'ın garanti altında mı ya? Şu anda Allah'ın koruması bir altında. altında. Evet. Diyor ki yılanın çıkıp dolaştığı gibi diyor. İman da buradan çıktı. Tekrar yılanın inine döndüğü gibi iman tekrar buraya döner diyor. Mekke Medine. Allah'ın koruması altında. Harem bölgesi. İşte Mekke Medine derken Harem bölgesi. Şimdi burada e, ayrıca şuna dikkat çekiyor müellif diyor ki e, yani rekabet, ayrılık, ihtilaf, tefrika, dağılma, bozulma, düşmanlık, intiyat, savaş sade dünyalık şey ahiretlik meselelerde olmuyor. Şeytan dünyalık meselelerde de size giriyor. Şimdi iki tane iki kardeşi düşünün birbiriyle ticaret yapan. Şeytan dini meseleleri malzeme olarak kullanıp en fazla onları ayrılığa ve ihtilafa dünyalık meselelerde düşürmüştür. Baba ile oğul, kardeşler arasındaki en büyük sorunlar bunlardandır. Yani e, sadece dini meselelerde ihtilaf ayrılık tefrika değil dünyevi meselelerde dünyevi meselelerde kullanıldığında da mevki, makam görev isteği görev aşkı yönetme hevesi ehil olmadığın halde bir işi isteme dünyalık meselelere giriyor bunlarda. Demek ki bunlarda şeytanın en etkili olduğu yerler. Mal, mülk, mal da giriyor. Çünkü Allah Resulü mescitten namaz kıldırmak için durduğunda bir dönüyor ki arkasında bir kişi kalmış. Ge gelen ganimetin sesini duyup sağa ve dışarı çıkmış. Bakın dünyalık yani mal mülk de böyle. Onlar e dünyada insanın ihtilafa ayrılığa tefrika, bölünmeye, rekabete düşmelerine en büyük sebepler. Bununla beraber de dini meselelerde işte apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşen kâfirler gibi olmayın ayetiyle de hem dini meselelerde hem dünyevi meselelerde. Mesela hocalarımızdan bazıları dünyevi mes şey bu ihtilaf dini meselelerde demiştir ama bu kesinlikle tek başına doğru değildir. Hem dini meselelerde hem dünyevi meselelerdedir bu. Din, din dünyevi bir mevzuyu kullanır dini meseleye de götürür. Dini meseleyi kullanır dini bir meseleye de götürür. Şu cama sert hocam. Ticaret tabakıyor. samimi başlamışlar belki ama şu an bayağı zevkliymişler. İşte e, uyarıcı e, ve koruyucu teddirler, nasihatler olmadıkça mesela bazı kardeşlerimiz vardır. Bunlar işte illa tevhidler. Tevhidi bir arada tutacak güzel ahlaktır. Mesela. Cemaati bir arada tutacak şey nedir? Ey Muhammed sen kaba ve katı olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Yumuşaklıktır bak. Tevhid yumuşaklıkla korunur. Tevhid güzel ahlakla korunur. Tevhid salih amelle korunur. Tevhid cemaatle korunur. Yani tevhid tek başına dini korumaya yeterli değildir. O tevhidi koruyan halkalar vardır. Ne diyor hadiste? İslam bir zincir misalidir diyor. En büyük halkası namaz. Namazın önüne tevhidi al tevhid. Ama tek başına bir halka değildir. Oruç, hac, zekat, cemaatleşme, hukubet, sadaka, zekat da diğer halkalarını toparlar. Temizler. Onun için yani topluluğun başına gelebilecek bir beladan koruyucu tebdirleri almadığın zaman o yönlü bir nasihat etmediğin zaman şeytan Arap suresi 13'te dediği gibi önlerinden, arkalarından, sağlarından sollarından gireceğim diyor. Rabbim ne diyor? Evet diyor. Kimin girecek? Herkesin. Kimi etkileyemeyecek? İhlaslı kulları. Ama bu ihlaslı kula girmeyecek anlamında değil ona da girecek ama etkili olamayacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah koruyacak onu. Bu korunmada ilimle mümkün. Yani tehlike sezildiğinde e, koruyucu nasihatlar olunması gerekiyor. Böyle topluluklarda da ticareti yasaklayamasın ticarete çok ağırlık verilip tamamen bir amaç haline getirildiğinde ticaret koruyucu nasihatların olması gerekiyor. Koruyucu nasihatlar olmadığında biri ifrete gider bunların ticaretini yasaklar biri tefrite gider hep mi kafirler zengin olsun her şey serbest mantığıyla Helalı haramı dinlemez. Allah'ın korularına dikkat etmez bu sefer. Onun için biz vasat olmayla emrolunduk. Naslarla ve eddini ve nasihat. Bir sorun gördüğünde de nasihatlaşmak gerekir hemen. Bilen insanların, hani bilmeyen insanların bu şekilde Selam. düşmesi, hani birazcık şey bakıyor bilen insanların bile bile düşmesinin sebebi, İhtilaf ve ayrılık bildikten sonra olur. Bilmeden düşüleni Allah ihtilaf demiyor zaten. Kendisini apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düşen. Şimdi düşün ki bir mevzuda ayrılığa düşebiliriz. Mesela ne diyor Rabbim ayette? E, Rabbin hakkı için aranızda ihtilaf ederseniz edebilir miymişiz? Ettiğiniz o meseleyi Allah'a ve Resulü'nün e götürdükten sonra orada edebilir miyiz? Hayır. Şimdi bilmeyerek bir farklı bir şey söylerim. Hatta en ile en cahili arasında bile olur. Alim bir şey söyler. Cahilin biri kalkar der. Kâhil böyledir der. Ne gibi? Ömer'le koca kadın gibi. Ömer radıyallahu an bir şey söylüyor. Koca kadın kalkıyor diyor ki ya Ömer Allah Resulü'nden böyle hadis var diyor. Ondan sonra Eyüp'e Ömer'e torunun dedeye mirası soruluyor. Ya şey Eyübel Ensar diyor ki 6'da 1'dir Allah Resulü öyle dedi ee, mesela Ammar radıyallahu anh cünüp e, su bulamadığında edip yıkanır diyor Ömer'e sorulduğunda Ömer diyor ki e, namazı terk eder su buluncaya kadar Ammar gidiyor diyor ki ey Ömer diyor ben diyor cünüptüm diyor falan yerde ...şu kumun içine girdiğim... ...şu deve gibi yuvarlandım diyor... ...tevrim etmek için... ...Allah Resulü'ne sorduğumuzda Bismillah deyip yüzüne... ...Bismillah deyip ellerine sürmen yeterli gelirdi sana diyor... ...ben diyor unutmuşum diyor... ...ya Ammar diyor... ...istersen anlat, istersen sen kendin ameliyat... ...yani bazen ihtilaf... ...illa niyetle değildir... ...bilmeyerek düşülür... ...hatırlatıldığında açık delil ...orada itaat eder, susar... ...ilmi durumu... Kar ...karayeri kapasitesi... İster Kur'an hafızı olsun, ister Kur'an bilgini olsun, ister bir ayrıcalı olsun, kim olursa olsun bir delil geldiğinde susmak zorunda. Onu Allah göstermesin, Yahudi ve Hristiyanlar gibi illa o kendi baştan attığı hatalı anlayışına göre temin etme hakkı yok. Zaten burada Allah kınıyor, diyor ayrılığı, ihtilafı, tefrikayı, rekabeti. Çünkü bunu yapmak rekabette sebep oluyor. Şimdi düşün ki sen bir delil getirdin, açık bir delil. Fakat delilden istimatın yanlış olabilir. Ben başka bir delil biliyorsam onu düzeltirim. Getirdiğin delile benim kendi görüşüme ters. O görüşümden dönmem gerekiyor. Eğer hala o görüşümde savunursam seni bana rekabet etmeye sebep olurum. Rekabet de ayrılığa, ihtilafa, dağılmaya, bozulmaya sebep oluyor. Demek ki bilmediği konusunda ki sen bunu kastediyorsan öyledir. Bilmediği konuda zaten bilgisizdir. O mevzuda bilgisizdir. İbn-i Mağca'da Allah Resulü'nün alimi soruyorlar. Alim kimdir? Alim hatta isabet ederdi diyor. Bir mevzuda sen olursun alim. O konuda bil, bilirsin deliller. O mevzuda ilmeerisin. O konuda. Öbürü bu konuda bilmiyordur. O konuda isabet edememiştir. Susmak zorundadır ötekisi. Ömer öyle diyor. Allah ve Resulundan bir delil geldiğinde diyor Nefsimize zor bile gelse diyor, ağzımızı kuma gömüp de sen çıkarmayı eleriz, çıkarmamayı eylerdik diyor. Hani nasıl bu kadar? Islah da nasıl olur? Şimdi kendi görüşümü düşün. Ben bir görüşüm var. Bu görüşümü söylüyorsa, orada üniversite okumuş bir gencin daha parlak bir görüşü var. O da onu söyleyecek. Nerede bir araya geleceğiz? Onun için bozulma, nas'tan im e, ayrılmakla başlıyor. Tekrar düzelme de NASA dönmekle başlıyor. NASA'dan uzaklaşıldığında bozulma başlamıştır. Üç kişi bir arada duramaz uzun süre. Mutlaka şeytan onların arasına girer bir şekilde dağıtır. Ama nasıl olduğu mu, delille olduğu mu herkesin müşterek ortak olarak kabul ettiği şey. Diyor ki falan alim. E ben de falan alim diyorum. Benim alimim seninkinden 10 kilo daha fazla. <gülüyor> E nerede bir araya geleceğiz. Haşa burada alimlere ihtiyaç çok onlar gerek mi anlamında demiyorum. Alim yani o alimleri şey yapmak, dışlamak, onların onlara değer vermemek, onlara saygı göstermemek Yahudilerin amelidir. Alimler dinde büyük yeri olan insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Ama alimler ihtilaf ettiğinde hangisinin isabet ettiğini nereden anlayacak? Mesela çok büyük bir alim diyor ki Ramazan'dan sonra altı gün oruç yoktur diyor. Yine çok büyük bir alim diyor ki her kim Ramazan ayından sonra ki ayda altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. İki tane büyük alim hangisini alalım biz? İşte burada sorun. Biri diyor ki ya bir alim demişse demiştir. Öbür alim de Sahih Müslim'den ne saydan hadis getiriyor. Her kim diyor Ramazan ayından sonraki ayda diyor altı gün oruç tutarsa bütün sene oruç, geçir, oruç mu geçirmiştir. Ya e o da alim o da alim. İkisini de seviyorum ama bu mevzuda o delil öbürü delil getirmiştir. Bir alim diyor ki her kim büyücüye giderse kırk gün ibadeti kabul edilmez. Bir alim de diyor ki büyü varsa büyücüye ancak bir büyücü çözer. İkisi de alim. Hangisi isabet etmiş? Şimdi ben büyücüye gitmemekle öbür alimi şey yapmış mı oluyorum yani dışlamış, değer vermemiş mi oluyorum bir alim diyor ki e, amel imandan cüzdür bir alim de diyor ki amel imandan cüz değildir diyor, şimdi koskoca alim amelin imandan cüz olmadığını bilmiyor mu o demişse bir dediği mi vardır demeliyim yoksa hangisinin hangi deliller getirdiğine mi bakmalıyım delil getirene bakmalıyım, diğer alimi de yermeden, Allah korusun küçümsemeden onu da severek öbürünü getirdiğine tabi olmalıyım. Çünkü delil getirmiş. Diğer mevsine mi uymuş oluyor hocam? O... Ha, hayır. Önceden... Ulaşmamış. Mesela hadise bak. Ebu Davud'un dördüncü cildinde. Müştehit bir şeyde iştihat ederse... İsabet ederse iki ecir... Hata ederse tek ecir alır. Bir müştehittir. Böyle anlamış bir delilden. Mesela diyor ki... Amel cüz değildir. Kıyas yapıyor. Diyor ki... Kadın diyor hayız olduğu zaman namazı terk eder. Namaz bir ameldir. Ama o amel yoktur. Fakat diyor imanına hiçbir zarar vermez diyor. Demek ki amel ayrıdır, iman ayrıdır. Müştehittir, iştahat etti. İsabet etmiş olsaydı iki ecir alacaktı. Hata edince tek ecir aldı. Şimdi burada alimlerin isabet edeceği mümkün mü? Evet. Hata edebileceğiyle mümkün mü? Evet. Hata ettiklerinde biz diğer alimle anlıyoruz onların hata ettiklerini. Biz kendi şeyimizde de değil. Bir başka alimde amel imandan cüzdür diyor. 70 tane hadis getiriyor. Ha Allah rahmet etsin. Bu alimimiz bu ilim ehli bu mevzuda hata etmiş. Bu isabet etmiş. Onu da kınamadan yermeden onu da kabul ederek bunun getirdiği delillerle amel ediyoruz. Onu anlarken de o üçüncü alimden de bir yardım alıyorsun sonuçta. fazla dördüncü Tabii. alimle üçüncü alimle birbirinde şey ayrılardır. Hangisi delil getirmişse Delili amel edersin. Rabbinizden size indirilene uyun. Ondan başka şeylere uyarak dost edinmeyin. Araf suresi ayet 3. Rabbinizden size indirilene uyun. Bazen o Rabbimizden bize indirileni biz bulmakta zorlanıyoruz cahil olduğumuz için. Ama bir alim bunu bize taşıyor. Bakıyorsun ki delil var ona göre amel ediyorsun. Yani Resul'dan ve Rabbinin kitabından ve sahabenin amelinden getirilmişse ona uyarsın. Şeyde vardı hocam en olarak. Mesela birini oydu ama iştahatı yanlış olanı oydu. Ahiret o şekilde gitti. Bilmeyerek uymuşsan sorun yok. Ama öbürünün de getirdiği deli bilerek tasubundan dolayı onu özel bir sevginden dolayı uyarsan e, ikisi de diyor ki ayette o da ateştedir. O da ateştedir. Kasıt varsa he, cahillik varsa veya böyle zannedip e, iştahat etmişse Allah hafırı yani Allah Azze ve Celle bir son bir peygamber daha gönderse öyle bir karar verse olmaz ya belli bir zaman yaşadığı bütün itilafları bitirdi. Dünyadan göçtü gitti. Aradan da 2000 yıl geçti. İnsanların bu duyarsızlığı, bu dine karşı duyarsızlığı olduğu müddetçe yine itilaflar çıkacaktır sonuçta. Peygamberler zamanında bile oluyor. Şimdi e, sahabenin birisi Kur'an okuyor. Geliyor sahabe diyor ki Allah'a yemin olsun ki ben böyle Kur'an duymadım diyor. Sen oku bakayım diyor. O okuyor. Allah emin olsun ki Resulullah'tan ben de senin okuduğun gibi duymadım diyor. Ne yaptılar? İtiraf ettiler. Çözüm nerede olmalı? Resul'dan. Alıyorlar bunlar Resul'a gidiyorlar. Allah Resul oku bakayım diyor. Okuyor. Sen oku bakayım okuyor. Allah'a emin olsun ki Cebrail bana senin okuduğun gibi de senin okuduğun gibi de indirdi diyor. Sakın diyor Kur'an üzerinde ihtilaf etmeyiniz. Yani Resul bile olsan... İhtilaf edilebiliyor. Fakat ihtilaf hemen nasıl nihayetlendirilmeli, çözülmeli? Oradan aranmalı. Islah buradan oluyor. Şimdi şöyle düşünün. İhtilafların çıkış kaynağı kitaptan sünnetten uzaklaşmak. Ama kasıtlı ama bilerek ama bilmeyerek. Tekrar ıslah kitap sünnete dönmek. Bu yapılmadığında ihtilaf Yahudi ve Hristiyanlara yani müşriklere benzeme olarak isimlendiriliyor. Bu da Allah katında çok kınanan bir amel oluyor. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar gazava uğrayan topluluklar. İhtilafsı onların ameli onlara benzemeyin diyor. Evet. Ve İbn-i Teymi'ye Rahimullah iki kitap yazmıştı konuda. Sırat-ı müstakim diyen. cilt kitap yazmış onlara benzememe konusunda. Burada da bu konuda onlara ihtilafta benzeme. Ve yani başlığında almış bunu. Sonra ıslahı nasıl olur? Bozulmanın başlangıcı nelerdendir diye almış. Bilmiyorum. Bir soru var onu da... Efendim babamdan duydum. Buyurdu. Ali Adel Efendi Hazretlerinden işittim. Buyurdu. Yarın ahirette kabirden çıkan bir adamı azap melekleri yakalasa, azaba götürülürken yakapaça, o adam dese ki, ben... Nasibendi tarikatın halidi kolundanım dese bırakırlar. Ne demek demek? Bu pek ötürsün söylüyorum. Yani ne anlatmak istiyorum? Halidi kolunun ne kadar büyük bir kol olduğunu anlatmak için mutsuz veriyor. O da dinde bunun hükmü nedir? Allah istsin. Bilgin arasındadır burası. Bilgin abi demin söylediğin hadiste. Sahabenin iki tanesi, iki ayda okuyuştan bahsettiğin Kur'an yedi kıraat üzere inmiş ya, o o bölüm. Birazdan, değil mi? Ha, <gülüyor> mesela, <gülüyor> diğeri <gülüyor> diğeri <gülüyor> yok yok. Kur'an yedi tiravet <gülüyor> üzere, üzere <gülüyor> okuyuşuyla oku, oku, indirilmiş. Tırağıt Biri tırağıt bir ile duymuş, hasoldan öyle okuyor. Biri diğeri diğer kıraatta duymuş ve 72 tane başlığında alim kılığında şeytan. Alim kılığında şeytan. Alim kılığında şeytan. Tabii. Dışında. Hemen beleşten kapacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Alem 17 miydi 20 küsür müydü tam rakamını hatırlamıyorum ama 17'den az değil. En iyisini Allah bilir. Diyor ki her kim bir gün ve bir gecede 17 ayet okumadan yatar sabahlarsa gafillerdendir diyor. Yani en azından 17 ayet okuması gerekir. Ezbere bilmiyorsa tabi ki e, aynısını okusun. Ama mealinden de olsa açık üzerinden de olsa okumak gerekiyor. Yüzü adı geçer. Namazın dışında mı? Namazın dışında zikir olarak. Kur'anın <gülüyor> fazlını. İnşallah o da geçen olur. Namazın dışındaki <gülüyor> şeyden. Bu yedi kira bugün mevcut mu hala bu kuyuş biliniyor mu acaba? Biliniyor. Birincisi bu ikincisi bu <gülüyor> Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmetinden 73 fırka deyip de sonra bu her bir fırkanın işlediği e, sorumlulukla diyelim birisi şirk, birisi bidan. Bu ümmetten çıkıyor mu yani? Tek bir ümmet mi kalıyor yoksa onlar hala ümmet içinde o ümmet içerisinde o ümmet içerisinde ama e, ateş eğlinden. Mesela bak yine bu ümmetin özelliklerinden birini sayarken çok uzun olacak diye devam etmedim. Diyor ki e, ben diyor havzayı i Kevser'in başındayken bir grup getirilir diyor. Sonra topukların üzerine ateşe geri döndürürler diyor. Ben Rabbim bunlar benim ashabımdı. Yani bunlar bana iman edenlerdi derim. Rabbim de der ki bunlar sen öldükten sonra topuğun üzerine İslam'dan çıkanlardı der. Bak benim ümmetimdi derim diyor. Buradan anlaşılıyor ki hala onun ümmetinden ama dalalet üzere olan ümmet. Gazap üzere olan ümmet. Burada da ee, bizim asıl buradaki ümmetin sorunu şu 72 grubun yerine mesela hemen sahabenin dediği gibi ey Allah Resulü kurtuluşa erecek olan kimdir diyor benim ve ashabımın yolu üzeri olanlar diyor yani biz burada 72 gruptan ziyade kurtuluşa eren grubun özelliklerini öğrenmek zorundayız ama bununla beraber de Allah Resulü o dalalet gruplarının bazı özelliklerinde haber vermiş ki o şeylere düşmeyelim diye. İşte örneğin bir kısmı puta tapar gibi olacak. Bir kısmı anasıyla kızıyla sokak ortasında zina edecek diyor. Kimden azıyor He? Azıyor. Tabii ki. Bu ümmetten o tür insanlar. Çünkü Yahudiler de olmuş. Bu ümmette de olacak. Hem de sokak ortasında. El alane diyor. Allah göstermesin. Ve, bir, ve benim ümmetimden 63 tane sahte peygamber çıkmadıkça diyor. ...kıyameti beklemeyin diyor. Bak peygamber sahte peygamber mi? çıkacak. He? Kaç tane çıktı? Allahu Vallahi Kabataslık var mı böyle? Hmm. Böyle 10-12 tanesi duyulmuş var. Bize Peygamberimizin yaşına isabet 63 sahte Peygamber, Peygamberimiz de 63 yaşına kadar yaşamış. Onlar bilgisi yok herhalde. Allah'a al. Şifre olabilir mi diyorsun? <gülüyor> şey anlatırım ya. <gülüyor> Çelakla şey <gülüyor> bilir ya. Bazen işte soruyordular e, ya bu 72'si derken ebedi ateşte mi, kafir mi <gülüyor> değil mi? Bazen cevap vermekte aciz kalıyorduk. Yani bu kitapta maşallah demek ki bir nasla tespit edilmeli, ebedi kalabilecekler de var kalmayacak olabilen de olur. Ama yine bu bir nasla tespit edilmeli. Gruplar naslarla tespit edilmeli. Bu deliller, öncelikle tabii bildiğimiz bildiğimiz hani Kur'an-ı Kerim, sonra Peygamber Efendimiz'in sayı hadisleri. Bundan sonra gelen delillerde böyle çok güvenir dediğimiz mesela ben bazı şeyler kitaplarda hiç duymadığım sahabelerin isimlerinden deliller getiriyor. Hani böyle çok hani güvenilir diyebildiğimiz, bundan sonra 3-5 tane e, alim ismi sayabilir misin bana? Hani Buhari Tirmizi, hani bunun dışında hiç duymadığımız halin nerede geliyor? Şimdi e, bunu hususleştirmemek gerekiyor. Bazen hiç ismi duyulmayan bir kitaptan sahi bir rivayet duyulabilir. Buradaki nasları yani hadisleri e, sahari ismi veya duyduğumuz kitaptan ziyade senediyle bu e, zayıflığı sahiline bakılma, bakılması gerekir. İşte dediğim gibi ama sana Buhari Müslim denildiğinde garanti sahi olarak anlıyorsun bizlerin seviyesindeki insanlar içinde en güvenilir bunlar. Çünkü sahih. Bunun, bunun akabinde ne sahih geliyor ama illa sahih bunda başka bulamasın demek hata olur. Dediğim gibi e, sıradan bir hadis kitabından bunu büyük şeyhler de mesela e, şey bile şeyh Albani Rahimullah bile, İmam Suyti'nin cami sahirinin sahihlerini ayırmış. Bak orada bile sahih geliyor. Onun için hiç duymadığımız veya çok fazla iştigal etmediğimiz bir kitaptan bile sahih gelir. Buradaki sahihliğini kitabın duyumuyla değil de şeyle ayırmak gerekir. E, senediyle ayırmak gerekir. Onun için derler ya yani hadisi sebebiyle anlatıyor. E, şeyi bu. Ama Buhari Müslim denildiğinde e, bizim için bunu zayıf mı sahih mi aman zayıfını okurum yanlış bilgi edinirim korkusu olmuyor. Ama bunu da neyle anlamalıyız? Ee, okuduğumuz hadisleri de yine sahabenin amelleriyle anlamalıyız. Hadislerin bir kısmı muhkemdir. Direkt anlarsın. Mesela sana namaz kıl diyor. İşte doğuyla batı arası kıbledir. Kıbleye dön diyor. İşte tekbir al diyor. Her şey açık. Bununla beraber de yine anlayamayacağımız, fark edemeyeceğimiz kapalılık çıkabilir. Bunu da sahabenin ameliyle anlayabiliriz. Şimdi kendisine apaçık deliller geldikten sonra peygamberden ve inananlardan ayrılanı, o inananlardan kasıt sahabedir. Yani sahabenin anladığı gibi anlamalıyız. Şimdi şu da bir yanlış. Ben anladım oldu bitti değil. Yani orada da bir ölçü olmalı. Değilse e, ehli Kur'an ne alcarı okuyor. Ben bu Kur'an'dan böyle anladım. Kur'an'a göre amel ediyorum diyor. İşin içinden çıkıyor ki böyle bir anlayış sahibi olmaz. Yani Kur'an, sünnet, sahabenin ameli. Ama sahabenin yani sünnet ulaşmadan ona yaptığı bir amel varsa... Mutlaka sünneti ulaşan bir sahabenin sözüyle onun sözü de e, isabetli olmalı. Mesela örnek verirsek İbni Abbas mutanika haram edilmeden önce e, Medine'den ayrılıyor. E, mutanika'nın haram edildiğini bilmiyor. Mümkün mü bu? Evet. evet. Vahiy gelmiyor ki. Mesela ta ölüm döşeyine kadar mutanika'nın helallığını savunuyor. Ya koskoca İbni Abbas mutanika'na helal dedi helaldir diyebilir miyiz şimdi? Öbür taraftan da 10 10 küsür tane sahabeden Mutan'ın haramlığına mesela Ali radıyallahu an diyor ki Heyber'in fethi günü, Hayber'in fethi günü diyor. Allah Resulü Heyber'in kapısına dayanmış, ellerini yukarı kaldırmış. Mübarek diyor. Koltukların beyazlığını görür gibi. Bugünden kıyamete kadar iki şey haram edildi. Birisi ehli eşegeti, birisi Mutan ikâdedi diyor. Ee, ve bununla beraber farklı sahabelerden de geliyor. Şimdi ya İbni Abbas koskoca bir sahabe bu hata mı etti sen mi anladın diyebilir misin böyle bir mantık olabilir mi? İbni Abbas Allah onun şefaatine bir zina iletsin. Bunda isabet etmese bile onun faziletini azaltır mı? Kul zaten isabet edemediği tabii ki olacak. Onun etmediğini biz mi anlıyoruz? Ona denk bir sahabenin rivayetinden mi anlıyoruz? Ona denk sahabe cerh ediyor. Oradan anlıyoruz bunu. Bazı diyor ki ya sen kimsin de İbni Abbas? Haşa ben tabii ki ben ben kimim İbni Abbas kim? Allah onları cennetle müjdelemiş. Ama ona denk bir sahabeden anlıyoruz Mutannikâr'da İbni Abbas'ın. Alimler de aynı böyle. Yani bir alim bir, bu isabet edememiş derken haşa biz bu boyumuzla bu alim isabet edememiş at değil. E bakıyor ona denk. Onun önündeki ve onun e, ondan daha önceki selam alimlerinden. Bu alimin getirdiğine far, getirdiğinden farklı bir delil getiriyor ve delillendiriyor. Şimdi bakıyorsun bu sefer ha bu alim delil getirmiş sahih bunun sahihliğini farklı farklı hadis kitapları da sahilemiş. O zaman bunu tenkit etmeden, yermeden şahsını bunu la amel ediyorsun. Müştehit bir mevzuda isabet ederse iki ecir, hata ederse edebilecek miymiş müştehit? Evet. E buradan da edebileceğini anlıyoruz işte. İlla bütün müştehidler isabet eder. Sonra bu şuna kapı açar. Bana göre şu alim, ben bu alim dersem sen de dersin ki şu alim. O zaman nerede ümmet bir araya gelir? Bana göre bu alim daha e, ilim ehli, daha yaşlı, daha şeyh, daha selefe yakın. Öbürüne göre bu alim. E o zaman nerede bir araya geliriz? O zaman ölçü şu. Bütün alimler kabul. Kitap, sünnet, sahabe ve bütün alimler Sahabe ve alimlerin kabul yani onların kabulü kitap ve sünnetten taşıdıkları kadarıyla getirdikleri kadarıyla